Peki bilim okur, ok, bilim okur yazarlığı çok güzel bir konu. Hani bugün, bugünlerde çok da önemli olduğunu düşündüğümüz bir konu. Peki bize bu projenin hani basamaklarından ne yapılacağından bahsedebilir misiniz?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 Bu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum bir de çocuklara farklı pencereden bakmayı gösteriyoruz aslında bilime farklı pencereden bakmayı bilimin korkulmayacak bir şey olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Ve biz onlara abi abla modeli olarak gidiyoruz yani bir öğretmen edasıyla yaklaşmıyoruz onlara bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.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 bu deneyle girin öğrencilerin yaş aralığı nedir hani en aşağı en yukarı öğrenciler kaç yaşlarında oluyor ee, dördüncü beşinci ve altıncı sınıftaki çocuklarla Hı -hı. bu çalışmaları yapıyoruz peki e fen dersi dördüncü sınıfta giriyordu değil mi müfredat evet Hı -hı. Ha. ya ben hatırlıyorum bizim bir laboratuvarımız vardı ve e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 Biz belirlediğimiz okullara giderek bunları yapıyoruz. Peki bu okullar genellikle nasıl seçiliyor? Belki belli bir kriterleriniz vardır. Ee, bu konuda il ve ilçe milli eğitim Hı -hı. müdürlüklerinin desteği ve izniyle çalışıyoruz. Onlara gidip öncelikle bu bir yasal prosedür var. İlk öğretim okullarına girip çocuklarla çalışmalar yapabilmek için. O prosedürü tamamladıktan sonra onlar bize okul önerileri sunuyorlar. Biz de...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 Görünüyor öğrencilere. Halbuki bu projeyle öğrencilerin aslında fen derslerinin gerçek hayatta yani şu an bu radyo ortamında bile fen dersi, fenle alakalı bir sürü şey olduğunu gösteriyor öğrencilere. Yani öğrencilerin evleri, evlerine gidince tekrar aynı şeyleri denemeleri tekrar aynı sonuçta karşılaşmaları yani bence bu projenin en güzel çıktısı.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 Biz teşekkür Biz ederiz teşekkür bizi ederiz. davet ettiğimiz Hoşça için. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söz küçün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu çocuk hakları savunucusu özel eğitim okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.